6 Ocak 1889 günü Jakob Burkart, bu, bu Renaissance e öyküsü, İtalya'da Renaissance e öyküsü de bunun yazarı, bu 19. yüzyılın büyük sanat tarihi metinlerinden birinin yazarı, Dredrew'in içeden arkadaşından bir mektup alıyor. Mektupta şöyle. Sayın Profesör, İş geldi, şuraya dayandı. Pekala bazı elde bir profesör olabilirdim, tahammül olmak yerine. Ama dünyayı yaratmaktan geri duracak kadar bencillik etmek istemedim. Görüyorsunuz, Nerede, nasıl olursa olsun insanlar nerede yaşarsa yaşasın Bir takım Fedakarlıklarda bulunması gerekir Ama Küçük bir odayı Kendime Ayırdım Tam Palazzo Carignano'nun karşısında O Palazzo Carignano'da Bir ara Victoria Emanuele Olarak doğmuştum Tam onun karşısında ayda 25 frank ödediğim bir odam var. Diye başlıyor. Sonra da Tanrı'nın krallığının yerine yeni bir krallık yarattığını söylüyor. Arkasından kendisinin yanında Prado ve Şambir diye iki kişiyi daha anıyor. Prado ile Şambir o sırada bir şeyin okuduğu e, gazette Piementorze'de e, yayınlanan iki haberden e, öğrendiği iki Fransız e, tutuklu. Onların davaları o sıralar çok meşhur. Biri hırsız, biri katil. Tabi Nişel'in kafasında Golgota tepesiyle kendisi de ilişkilendirmesini sağlıyor. Sonunda iki şaka yapacağım diyor. Bir tanesi Prado ve Şambilj ile ilgili, davanın ayrıntıları ile ilgili bir şey. Öbürü iPhone Dole ile ilgili bir şey. Alphonse Dole 1888'de Fransız Akademisi ile alay eden Ölümsüz diye bir metin yazmış çünkü Fransız Akademisi'nin üyelerine ölümsüzler dönüyor. Onlar ölüme dek orada üye oldukları için. İkinci şekil olarak da Alphonse Dode'yi aralarına katarak ölümsüzleri selamlıyorum. <gülüyor> Diyor. Arkasından da ama ee... Ben vaktiyle Antonelli'ydim. Şimdi artık e, Fas, Moskova ve Roma'nın büyük işlerini de üstleniyorum. Tuhaf bir notla bitiriyorum. Sonuna birkaç da küçük ibare Yarın oğlum Umberto, yani ithal yakıyorum. Sevgili Margarita ile birlikte buraya gelecekler. Gerisi Frau Cosima için, Cosima Wagner'ın karısı için, Ariadne için. Biz onunla ara sıra büyü yapardık. Bunlardan biri. Burkart, o mektubu alır alırmaz Franz Overbeck'e koşuyor. 7 Ocak'ta Franz Overbeck Torino'ya gidiyor. Ee, onun da alıp Nietzsche'yi şeyi edip getiriyor. Ve Ludwig doktora gösteriyor. Doktor Paralysis Progressiva tanısı koyuyor Nietzsche'ye. Annesini haber veriyorlar. 14'ünde annesi geliyor. 17 Ocak'ta yer ayak taşıyorlar. Bu 1889 yılı Ocağında e, Nietzsche'nin son e, salam günü. Tanının konduğu gün 7 hocam <gülüyor> Aynı gün Franz Overbeck bir arkadaşına mektup yazıyor. Mit Nietzsche ist es als diye kısa bir not. Nietzsche'nin işi bitir. Adam daha 45 yaşında. <gülüyor> Bu tanı konusunda epey tartışma var. <gülüyor> Son yıllarda e, toplam 6 <gülüyor> değişik tanının belirtileri uydura ilişkin e, bir ulaşım sahandı ama tam Paralysis Progressiva'nın da tanımı konusunda anlaşmazlık olduğu için bir de bir takım veriler eksik olduğu için kararlaştıklar. Tam neden <gülüyor> Paralitik sklerozla genellikle eee bu hastalıklarında e, görülen ilerleyen felç. İlerleyen felci e, 1860'larda başlıyor ilk belirtileri. Eee artık çıldırmaya sonuçlu bir çıldırma tanısı hepiniz bilirsiniz. İstanbul. bu e, Piazza Carignano'nun önünde 3 Ocak günü Piazza Vittorio Emanuele'den Carignano'ya dönüyor. Orada Palazzo Carignano'nun önünde, yani Vittorio Emanuele'nin gerçekten doğduğu evin önünde bir arabacının bir atını dövdüğünü görüyor, işte atın boynuna sarılıp ağlamıyor. Orada işte mit Nietzsche istesavuz. Yani Nietzsche'nin işi bitiyor. 1869'da bu vasılığından ötürü ıı, emekli eriyor. <gülüyor> 1844'de <gülüyor> oldu. Pardon 1879'da emekli eriyor. 1869'da tam profesör olarak ıı, Bazı Üniversitesi'ne atanmış. Yani daha tabii ondan sonra bir 10 yıl daha yaşıyor. 1900 yılında ölüyor. Bu 1889 yılından önceki yıl, 1888 1887'nin gözünden başlayarak Nietzsche acayip yazdı. Yani şu ciltte yaklaşık dört cilt notları var. Onun dışında 6 e, kitap e, ve bu notlar ve kitaplar kadar da mektup yazıyor. E, fakat e, 88'in sonlarına doğru e, işte bu Burkard'ı telaşlandıran nitelikte çok acayip mektuplar başlıyor. Hemen 1 Ocak'tan itibaren başlayan mektupları. O bakımdan ilginç. Bunlar dördünden itibaren el yazısındaki değişmeyle ayırt ediliyorlar. En son 3 Ocaktaki notu hala aklı başında not sayılıyor. El yazısının özel bir noturu. 14 Ocaktan itibaren el yazısı <gülüyor> değişiyor. Koali ile Montinari o tarihi çok iyi saptamışlar. Tam oradan Ayrıyorlar, mücennin yapıtlarını o tarihte kesiyorlar. Ondan sonraki defterleri tüm yapıtlarına dahil etmiyorlar. Ayrıca basıldı. Ee, 1 Ocak'ta en son Dionysos'lu Rambo'lslarını e, Kardül Mektebe e, ederken önce iki yayınlanmamış şiir diyor. Arkasından ikiyi çizip altı. Sonra altıyı çizip sekiz yapıyor. Yayınlanmamış, işitilmemiş sekiz şiiri saygıyla size sunuyorum. Sayın dostum ve Sayın Satir diye. İzoline'nin şairi. Burada işte benim armağanım. Eğer nasıl, ne zaman deyip hepsinin üstüne çizmiş. Nietzsche, Kezar, -Kaiser, Kaiser diye imzalamış. Sonra Kaiser'in üstüne çizip Dionysos diye yapmış. İlk kez yapıyorum. Bir mektubu Dionysos diye imzalamış. Arkasında Katrin Mendes'e bir mektup daha yazıyor. Bu sefer ee, temizde çekilmiş. Halide yani Nietzsche, Diyonis olsun. Ertesi gün August Sünberge e, oyun yazarına taraşıp taraşmadık kadar da biliyor muyuz? Daha boşanmıyor muyuz? gibi Bir, bir e, tümce parçası. Yani. İlk kez burada Çarburttaki diye imza 3 Ocak'ta Tanrı dünyaya indi diye yazıyor. Metaphysicals Marshall her yerde göklerin sevincini görmüyor musun? Diyor. yine Çarburttaki diye imza alıyor. Sonra Cosima Wagner'ın bir mektup yazıyor. Yine 3 Ocak'ta. Sayın Prenses Ariadne. Sizi seviyorum. Ariadne Avukil Dionysos'un değil, Teseus'un sevdiği. Ama aralarında eski bir şaka. Arkasında George Brandes arkadaşına mektup yazıyor. Yine Çarbuk'taki diyelim. Sonra İtalya Kralı Umberto bir mektup yazıyor. Getirdiğim barış üzerinize olsun. <gülüyor> Salı günü Roma'ya iniyorum. Sizi de Papa'nın yanında görmek isterim. Deyip, Deyip, Arkasından Mariano Rampolla'ya ıı, bir mektup yazıyor. Vatika <gülüyor> Genel Barışım sizin üzerinize olsun. Salı günü Roma'ya iniyorum. Papa'yı da görmek isterim. Sonra Baden Hanedanı'ndan yazıyor. Arkasından Marvide von Mezenburg'a yazıyor. Baviera Hanedanı'ndan. Arkasından Overbeckleri yazıyor. Bunların hepsi Çarmut'taki imza. En sonunda da Bulgari olan. Bu artık e, delilik mektupları dedi. Ee, Bela tarın çok güzel bir film var. 3 Temmuz, 3 Ocak 1889 günü e, Nietzsche'nin sarıldığı atla. Nietzsche ondan sonra ne olduğunu biliyoruz. İşte bunlar oluyor. Peki at ne oldu diye atın filmini çekmiş. Çok, çok rahatsız edici ama çok iyi. Bir Biraz da o. Ocak ayının 3'ünden önce ne olduğunu bakalım. Çünkü 1888 Nietzsche'nin en çok yazdığı, defterlerinden bildiğiniz kadarıyla en köklü düşünce değişikliklerinin cebelleşti bir dönem. 3 ana izlek var 1887 yüzünden itibaren bu defterlerden. Ee, bir tanesi Wille e, Zurmacht Erbistenci er e, başlığı altında tasarladığı e, kitabın yapısını oluşturma, onun parçalarını bir araya getirme, her şeyi yeniden yazma. Bir tanesi e, <gülüyor> ben sorunuyla uğraşma. Bir tanesi de dekadans nihilizm Şimdi bu e, üç sorundan birincisi öbür ikisini de kapsayan ana çerçeveyi çiziyor. Daha sonra e, kız kardeşi e, Elizabeth Forster, e, Paraguay'dan kocası e, internette dönünce anasından devralı için e, abisinin bakımını, iki yaş büyük ondan. Ee, ve Nietzsche örgüden bir süre sonra da kendince yaptığı bir seçmeyi Erkisten Çeviri şey diye bir kitap olarak yayılmıyor. Nietzsche'nin hazırladığı bir kitap değil. 1888'in Eylül'ünde falan Nietzsche vazgeçiyor <gülüyor> projeden. Ve e, Eylül'de Ekehomo'yu yazmaya başlıyor. Bu 1888 yılının neredeyse tamamını Torino'da geçiyor. Temmuz 1887'de eee Torin'in soy bitiriyor. 21 Eylül'de eee Siz Maria'ya iniyor oradan Venedik'e geçiyor. Nisan 1888 başında 5 Nisan eee günü Torin'de. Haziran'ın 5'ine kadar orada kalıyor. Sonra bir ara tekrar Siz Maria'ya gidiyor. 21 Eylül 1888'de Torino'ya dönüyor. Oraya döndükten sonra Wagner olayını, Ionizos Dittrambozları, putların alacak aranlığını, Deccali, Ekehomo'yu ve Nietzsche-Wagner'i e yazıyor. Hepsini yazıp bitiriyor. Yer boyunca Dittrambozları ve Wagner olayını yazıyor. Ağustos'ta putların alacak aranlığını yazıyor. Eylül'de dereceli yazıyor. 21 Eylül'den itibaren Ekehomo'yu yazıyor. Aralık'ta Nietzsche Wagner'e karşı bitiriyor. Ee, işinin bitmesinden 20 gün sonra putların alacak aranlığı yayımlanıyor. Ee, bir ay sonra e, Nietzsche Wagner'e karşı ee, Acayip yapmış. Delirmemesi zaten mucize. Fakat yayımlamadıkları daha büyük bir daha O kadar o e, kadar ilginç parçalar, ki, parçalar var ki ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü ne demek olduğunu da bilmiyoruz. Fakat bu e, putları yazmaya başladığı günden itibaren e, kendisiyle ilgili sıkıntısını fark etmiş olduk. Kendisine şöyle kurallar yazıyor. Akşamları kafe Livorno. 3 ile 5 arası Kafe Floria. Roma'ya gidilmeyecek. Kafe Roma. Oranın dondurması meşhur. Şeyloşe -şe, kitapçıya gidilmeyecek. Sokakta gözlük takmak yok. Kitap alınmayacak. Kalabalıkla karışılmayacak. Akşamları Valentino bahçesinden Şatoya kadar sonra tekrar bahçenin içinden geçerek Piazza Vittorio Emanuele meydanın sonuna kadar, oradan Cape Livorno'ya yorulacak. Tiyatroda numaralı loja alınacak. Bunun arasında imana ilişkin bölüm, Paulos'a ilişkin bölüm diye bir not var. Arkasında hastalanmamanın yolları, delirmemenin yolları. Dediğim ki Eklomora başladığının ertesi gün. Ertesi gün mektup yazılmayacak. Kitap okunmayacak. Ama kafeye giderken okunacak bir şey. Genellikle bu gazetede Piemonte bu, bu Binayet haberleri falan okuyor bu gazete. Arkasında yeme içme dönüşme. Su içilecek alkolü içki yok. Ara sıra e, ışkın şurubu söktürücü. Eee nece beri sindirim sistemiyle e, çok haşır neşir olduğunu biliyoruz. Akşamları bir fincan çay soğutulacak. Geceleri biraz daha sıcak çay. Bütün bunların arasında dekadans, nihilizm, ben ergislenici sorunları taşıyor. Şimdi iki sorumuz var. E, Nietzsche'nin son yılında yazdığı herhangi bir şeyi ciddiye almalıyız. Ciddiye alacaksak, niye öbür yazdıklarını da ciddiye almıyor? Yani. Ee, mektuplarını da örneğin kendisini Dionysos, Tanrı Çarmıhtaki İsa diye tanımladı. mektupları da, da ciddiye aldı gerçekten öyle düşünmüyorum. Bu karşılık veremeyeceğimiz Peki ne yapmaya çalışıyoruz? Ki? Bir bölümünü biliyoruz. İşte, putların ocakaranlığından ee, Hristiyanlıkla cebelleşmesi. 1887 ortasından itibaren e, törenin soykutu, bütün töre, ahlak e, bak, cebelleşmesi. E, öbür taraftan ekliyor bu da bütün kendi geçmişiyle cebelleşmesi. Burada artık öyle Zerviş'teki e, serinlik, o dağ havası yok. Çünkü bunlar Seles Maria'da ve o yüksekte yazılıyorlar. Hep Torino'da eee orada yesin gördük. Dolayısıyla bunlar daha havası da çok böyle güneş eee içimiz. Yani teklobuda diğer isositremloslarında daha belirgin. Artık o Zerviş'teki büyük öğle gibi eee o Ama en şaşırtıcı olan niçin 88 besteleri çok büyük bölümünde neredeyse bir analitik felsefeci gibi yazmış. Özellikle ben sorunuyla uğraşıp çok titiz, kırk kılık e, bir e, neredeyse mantıkçı e, gibi notlar düşüyor. Daha önce de yaptığı şey bu ama hiç yayınlamam şeyler. Bütün bunlar büyük bir tasarının o tasarımın sonucu gerçekten dünyayı yaratmak. Gibi. Onun ara başlığı da 1872'de ilk kez düşünmeye başladı ama daha önce neredeyse hiç yadıldı. Ancak 1887'nin itibaren yanmaya başladı. İbari. ...bütün değerlerin ters yüz edilmesi. Bunu nasıl daha, daha doğrusu nasıl anlayacağımız da tam bilmiyoruz. Unvergung allergüerte. Yani Ecai Han'ın çıt, usul, İsa, asi olur <gülüyor> diye söylediği şey Yani kum sakinin tersine çevirmek. Bütün değerlerin çevrilmesi. Dolayısıyla bu değersizleştirilmesi de demek, tersine çevrilmesi de demek, yeniden değerlendirilmesi de demek, yeniden kurulması da demek. 1881'de e, e, ilk kez yazdığı bir söz 1885'te son kez yazdığı bir söz bu işin çok ünlü e, artık e, tişört basısı e, olarak çok sık gördüğümüz e, "Tanrı öldü" sözü. 1885'nin ortasından itibaren kayboluyor. Bir daha hiç yazmamış e, o sözü. Zerdüştte var. Ama ondan önce şen bilindi. ilk kez. 1888 sonunda aralık kayıtları, işte bu delilik e, mektuplarında e, tam o ibareyle olmasa da geri dönüyor. Düşünce. Ama bu kez ciddi. Bu kez başka bir anlam taşıyor gerçekte. Onun için e, o yerini neye bırakmış oraya geçmeden önce o, o tanrı ne demek? Gece Onu kısaca anlatayım. E, tanrı öldü, Tanrı öldü demekti. Konunun tanrı ilgisi yok. İlk geçtiği yerde e, 100, 1881'deki bir notunda Tanrı öldü. Kim öldürdü? Diyor. Hemen arkasından gelen notta da biz öldürdük. Onu. Diyor. Bu sanki bir e, ağıt havasız taşıyan bir e, çıkması. Biz öldürdük. Çünkü burada Nietzsche aslında Tanrı öldü sözüyle Tanrı'ya değil başka bir söze başka bir ölüme Başka bir tanrının ölümüne gönderdi. Tiberius çağında, Tiberius itilardan sonra olan 14 ile 37 yılları arasında Roma'yı yaptı. Tiberius çağında, e, Yunanistan'ın batısında e, İtalya'ya doğru giden bir gemide Plutagos'u anlatıyor kehanet ocaklarının sönüşü diye bir metninde bir gemide e, Paksi adası yakınlarında bir ses durduruyor. Tamuz Perodes açıklarına vardığında söyle Pan öldü Büyük pan öldü. Herkes afalıyor gemi çünkü herkes duruyor sesi bir tek Tavus tamusduymuyor. Tamus geminin dümencisi Mısır bir adam. Diyor ki o da peki yani e, Peloides açıklar. Peloides'in tam denesi olduğunu bilmiyoruz bu arada. E, Peloides açıklarına vardığında rüzgar varsa basa gider. Ee, ama e, hava durgun olursa, deniz e, de durgun olursa gittim, o zaman söylerim bunu diyor. Peyodis açıklarında gittiklerinde rüzgar kesiliyor, deniz durgun, bunu, bunu bir e, işaret olarak alıp sesleniyor Karayat'a. Pan öldü, büyük pan öldü diye seslenir seslenmez diyor Prytarhoz. E, tüm kıyılarda e, ağıtlar yankılanmaya başladı. Herkes çığlıkla anlatmaya başladı. Bunu e, bir versiyonu bu öykünün e, Kayseri Neusebius e, İncil'e hazırlıkta anlatıyor ve e, Pan'ın ölmesiyle yani bütün o eski Yunan tanrılarının Pan, e, Yunanca'da tüm demek. Dolayısıyla evren anlamında kullanılıyor. O, o pan, o çıkıp bu arkasından İsa'yı korkutan pan da yani o tüm evren, evren korkuttu. Ee, Tanrı'nın adı pan, tüm. Ee, onun ölümü ile ee, seviyoruz ee, İsa'nın doğumu arasında bir ilişki kuruyoruz. Çünkü belirli bir İsa'nın doğumu. Meğer o ses. Pan öldü sesi bütün Akdeniz'de e, İsa'nın doğduğu gece e, duyulmuş gibi. Anladım. Dolayısıyla Pan öldü, bütün pagan dünyasının ölümünü e, Hristiyanlığın doğuşunu simgeliyor Hristiyan geleneği açısından. Nietzsche bunu çok iyi kabaca söz etmiş 1770 tragedinin doğuşu ama Tanrı'nın böyle bir de hiç balatısı yok. O zaman henüz Tanrı öldüğü düşünmemiş. Daha on yıllar düşünmesi. Ee, burada daha ilginç bir şey var. Tragedy'nin doğuşu, Nietzsche'nin ilk ölümü, <gülüyor> Nietzsche'nin üç ölümü der söz edebiliriz çünkü. Tragedy'nin doğuşu 1872, ee, 1889 Ocak ve 1900. Ee, 1900'de gebermek anlamında ölüyor. 1889 Ocağı'da e, deliriyor. Dünyasını başka türlü değiştiriyor. 1872'de de başka bir tür ölüyor. Onun ölümünü e, Herman Usener e, bildirmiş. Herman Usener onun filolojiden hocası, doktor tezzenişman. 19. yüzyıl 20. yüzyıl başı Alman klasik biyolojisinin Büyük ustası Yani Tanrı gibi bir şey klasik biyoloji alındı. Hermann değil, sahibilememiz bölerdi falan ve bunun öğrencisi. Nietzsche bu bir doğuşunu yayınladığında doktor öğrencileri sevinlerdi. Hermann'ı o sefer'e sormuşlar, okudunuz mu Nietzsche'nin kitabını? en parlak öğrendi okudum. E ne diyorsun? Ee, böyle bir kitap yazan biri vicinshaftlı doktordur demiş. Bilimsel olarak ölüm iki anlamı. Yani hem tıbbi görüş gibi söylüyor her zaman bu sefer bunu. Hem de bir bilgin olarak niçe artık ölmüştür artık akademiden şey adını atamaz. Ee, bununla ilgili sadece bir kaynağımız var. O da Nietzsche. Nietzsche'nin iki mektubunda geçiyor. Bu e, doktora seminerinden öğrenciler Nietzsche'ye söylemişler. E, hoca senin için böyle dedi. Diye. O da Erwin Rode'ye mektubunda bu senar benim için böyle demiş. E, sonra o da hiç bu konuyu, konuyu açmadan e, belki yaşadığım bile bir kuruntu sadece diye yazacak ama buna işaret ettiği besleniyor. Ben kendime açtığım krediyle yaşıyorum 1872'de itibaren. Neyse. Ee, Tanrı öldü. Bu pagan dünya. Dolayısıyla aslında bütün değer düzeninin değişmesiyle ilgili. Dolayısıyla 1887'den itibaren Tanrı Öztürk'ün yerini e, artık bütün değerlerin değer yeniden değerlendirilmesi sözünün alması e, rastlantı değil. Asıl sorunun nerede olduğunu daha açık görmeye başlıyor Niçin. O güne kadar başka türlü. Yazısı değişiyor. Çok daha doğrudan, çok daha polemikçi, çok daha saldırkan. Zaten Niçin en çok eleştiren, saldırkan, polemikçi olduğu zaman parlak bir düşün. Kurucu bir şey, ileri sürücü, yapıcı, oluşturucu şeyler yazdığı zaman çoğu zaman zırhıdır. Onu şimdi serdiğim, bengi dönüş, üst insan falan gibi kavramları kendi değişiğiyle eldivenle dokunulması gereken kavramlardır. Halbuki eleştiren olduğu zaman, bit yeni yaratığı zaman e, e, harikadır. Eleştirel e, saptamaları müthiş can evinden bu. Bu da stratejisiyle yazı stratejisiyle çok bu yazı stratejisi de düşüyor. E, 1885 ortalarda daha çok notlar aporizmaların <gülüyor> halinde başlıyor. E, bu en sonunda 1888 sonunda kutların alacak adamların e, alt başlığı çekişlemesi felsefe yapılır. Felsefe yapmadığı yani. Bu devirde biçimin neden ortaya çıktığından yalnızca forizmalar biçiminde, darbeler şeklinde yazılmış. Düşünüş biçimiyle yazım biçimi çok birbirini belirlemiş. Siles Maria da 1886 yazında bunu tasarlamış. Yine 86 yazında planı değiştiriyor, hala herkislenici duruyor. Bütün değerlerin yeniden değerlendirmesi, denemesi alt başlığı var. Bu kez birinci kitap, doğruluğun değeri. İki, bundan ne çıkar? Üç, Avrupa İlginizminin tarihi. Dört, bu kez bengi dönüş bir bölüm haline gelmiş. Dört Burada ilk kez Avrupa nihilizminin tarihi kitabın içine giriyor. Ama doğruluk, doğruluğun diye kavramı. Bu en sonunda putların alacak aranlarında doğruluk sorunuyla uğraştığı son olgun biçimini alacakmış. İlk kez doğruluk istenci demeye başlıyor. Doğruluğu neden isteriz? Hakikati niye istersin? Mesele hakikatin ne olduğu, hakikate nasıl ulaşılacağı değil, hakikate neden gerek duydurulmuştur demeye başlayalım. Hakikat neden uydurulmuştur sorusunu soru sorduğu. Bu da 1888'de tam olarak büyük adların psikolojisi açığa çıktı benim için dediği şey. Hakikate neden gerek diyorlar. Hakikat istenci, başka bir istencin, başka bir istemenin bir görünümüdür diye düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla da onun altında yatan asıl istenci sorunuyla uğraşmaya başlıyor. Bu da Erdistenci Kahrolu'nun geliştirildiği dönem. 1887 e, gözüne geldiğimizde nihilizm birinci kitapı. Avrupa nihilizminin birinci kitap ona bir alt başlamışıyor. Nihilizm bugüne kadarki bütün yüksek değerlerin mantıksal sonucu olarak artık iyice yol bulaşmaya başlamış. Nihilizm. Bütün değerlerin değersizleştirilmesi nihilizm örtüşmeye başlıyor. Değerlerin çürüdüğünü nihilizmle görmeye başlıyor. Bu da onun dekadans neydi? Kavramları birlikte düşünmeye başladı bu. kavramı bu kavrama? Dekadans sonuç ne? Fransızca. dekadanlar dekadanlarca simgeci şairler, izlenimciler falan filan. Bunlar çürümüş, fokuşmuş, toplumun değerlerine uymayan. Insanlar. Onu alıp tam tersine toplumun asıl değeri olarak dekadans diye diyelim ya. Nihilizm çok ilginç bir yer. Herkes demişti 1860'ta Tokay yakınında babalar ve oğullarıyla eee çok yaygınlaşmış bir kavram. Nihilizm ama nihilizm sözü ilk olarak Kant felsefesi için çıkmış. Daha önce 1733'te bir kullanım var. Eee o nihilismus şeklinde değil ama nameless. Hayır çok üçüyle daha kan falan yok ortada değerleri yatsıma ama tarbiye mutlak değer olarak yatsıma anlamında e, e, kullanılıyor. Ekubin'in fihire yazdığı bir mektupta doğrudan kan vermemiz için yani sarının e, yatsınıp mutlak benin kutsanmasına birikilisim diyor yapıyor. Yani hep baş değerin ne olacağı sorunuyla ilgili olmuş. Sonra Max Stirner ve işte Turkan Yer. Bu nihilizm birinci sıraya geliyor ama birinci sıraya gelirken de bütün şimdiye kadarki yüksek değerlerin mantıksal sorulur. İkinci bölüm, ikinci kitap Şimdiye kadarki bütün yüksek değerlerin eleştirisi. Bunlarla neye evet, neye hayır denir? Üçüncü kitap, nihilizmin kendisinin aşışı. Dördüncü kitap, aşa ve aşılı. Aynı var zaten. Ee, ...baklayı ağızdan çıkarmak anlamında doğruyu söylemek. Doğrucu davutluk diyebiliriz. Şey Artık bunun adını koyalım canım. Lise ilk yazında Torino'ya gelmeden hemen önce... ...yapıyı gene değiştirmiş. Erkisten Bütün değerlerin yeniden değerlenmesi, birinci bölüm... ...güçlülükten ne çıkar. İkinci bölüm güçsüzlüklerini çıkar? Üçüncü bölüm biz nereden çıkıyoruz? Dördüncü bölüm büyük seçim. Bu törenin soygütünü yazdığı dönem. Çünkü orada kararını vermiş. Orada işte efendi töresi köle töresi biçiminde işte bütün Yunan Yunan ahlakatörüsü, Kant'ı e, Hume'un alışkanlıkçı töreçliydi. E, Hegel'in köleğe beri diyerekleri halletmiş. Şimdi bambaşka. Güçlülük, zayıflık artık neredeyse biyolojik terimlerle düşünmeye Ve biz nereden? Yüksülük nereden girdi? Yok, nereden Şimdi biz hangisinden geliyoruz? Şimdi seçim yapmak. Çünkü bütün değerler eleştirisi dekanda artık tambo olmuş, orayı geçmişiz. Bizi seçmek zorunda. 1888 ilk yazında ee, tekrar planı ee, değiştiriyor. Şimdiye kadarki bütün değerlerin eleştirisi yeni değer ilkesi başlı giriyor ikinci bölümde erg istenci'nin yapı bilgisi veya morfolojisi sonra modern dünyanın değerleri sorunu modern dünyamızın değerleri sorunu <gülüyor> ve bunların bu ilkeye göre ölçülmesi. yani değerlerin nasıl değerler bir değer koyması bu da o tarihte 1888 yılında e, ilk döneminde Ergistenci olarak görünüyor abi. Sonra da Büyük Savaş. Bu değeri koyduktan sonra savaşı, savaşı açıyor. Sonra en kapsamlı plan. Birinci bölüm Doğru Dünya ile Görülür Dünya. Eee... Bu ıı, biraz önce okuduğum kendine kurallar koyduğu ıı, tarihteki ıı, notlarının hemen ıı, önünde bunun hangi kaynaktan geldiğini gör. O günlerde okuduğum ıı, dört kitaplar için. bir tanesi Tanhkürlerin tam bu başlığı taşıyan gerçek tanrıydı de, yani, doğru dünya görünür dünyayı ve gerçek dünyayla görünür dünya taşıyan 88'de çıkmış bir kitap. Victor Grosher'ın United University'ları, Afrika'nın, Şipir'in, Düşünme ve Gerçeklik ve August Müller'in, İslam kitabı. Bu, e, görünür dünya ile doğru dünya e, ayrımı, Tayhul'ler kitabının başlığı. Göndermesi doğrudan doğruya Platon. Ama Platon'dan çok Sokrates suçluğu. Doğruluğun icadı, e, icat edilişinin tarihini sorgulamaya başladı. İkinci bölüm, e, böylesi bir yanlış kavram nasıl olarak, nasıl olarak doğruluk? Doğruluk gibi bir yanılgı kavramı nasıl olarak? Doğruluğun kendisini bir yanılgı olarak. Yaşamın yanlış anlama istenci nereden kaynak? Bu, bu izleyen payşılarda bunu neden böyle düşündü? Çok iyi anlıyoruz. Daha sonra futların e, alacak aralığında bir bölüm halinde e, yoğunlaşılacak bir disnotta, yani 70-80 sayfada, orada e, Platon'un Doğruluğu nasıl uydurduğunu tartış? Doğruluk her felsefe kavramı gibi, her tarihteki her kavram gibi bir şeyin yerini tutuyor. Hiç, hiç. Bu da bir gereksizlik var. Bu, bu, bu büyük kavramların her birinin bir bittiyi var. Bu bunlar bir ayıp örtüyorlar. Doğruluk kavramı örtüyor. Ayıp da. Olduğu gibi dünyayı doğru saymamak. bu Bir şeyin ünlü yeryüzüne sadık kalın sloganının e, en büyük çiğne Dolayısıyla bu dünyaya sadık kalmak. Olduğu gibi dünyayı e, yerine bir şey koyarak gidermek bir ayıp örtüyor. Dünyanın ayıbını değil bu istencin ayı. Bu, tarz, bu olduğu gibi dünya konusunda yanılmayı neden istiyor? <gülüyor> Platon ama özellikle Sokrates. Sorusu. <gülüyor> Sorusu bunun bir alt bölümü var. Felsefecilerin eleştirisi. İlk kez bunun arkasından gelecek defa Dekadans tipleri olarak. Bütün felsefecileri aslında çöpüştüktü. Hep bir ayıbı örten e, değer olmayan değerler koyar. Dolayısıyla kural koyucular olarak görünmeye başlıyor. Biraz daha mesela için bunu nasıl yaptığını, neden orada tam bir analitik persabeci gibi çalıştığını söyleyeceğim. Üçüncü bölüm, törenin kendisinin dekadans olarak. Çöküş, çürümü olur. Ahlakın kendisi de kars. Çünkü değerlerin hepsi bir şeyi örtüyorlar. Onun içinde dünyanın reddi anlamını taşıyorlar. Onun içinde aslında değersizler. Özgeciliğin, acımanın, Hristiyanlığın eleştirisi. Merhameti beti bu notlarında Tanrı'nın insanlara acıması sonucu burada kadar çıktığını söylediği yerler <gülüyor> En büyük bir daf Tanrı'nın insanlara acımasıdır. Merhamet etmesi. Onları esirgemesi, yandıkaması, <gülüyor> kurtarması zaten. <büyük> <gülüyor> Dördüncü bölümde ee... Din, sanat, devlet. Evet Devlet ilk kez 1888'de doğuda uğraşmaya yemez. Eee Bismarck da çok önemli. Bütün Alman devleti o büyük Alman eee Imperial Reich'ın o bu eee gayri değiş en taht tam o Dolayısıyla bulunmuş. dine, sanata Devlete karşı savaş. Şun nasıl ilan edilmesi gerektiğini ayrı bir başlık olacak. Beşinci bölümde şimdinin ne diyeştik. Bir nihilizm olarak şimdi bu şimdinin hırk değişileri yar zargındı. Yani şimdinin evetçilini, şimdiye evet diyenler. Onların birleştirisi. Yaşam olarak erdişler seç. Burada artık yaşam e, biyolojik bir anlamda. Derim olarak erdişler seç. Ve sonunda daha sonra e, putların alacak arandanın bir e, bölümü olacak olan biz toyraz ötediler en kuzeyde yaşıyorlar. Kutuplarda yaşıyorlar. Torino'da güneşin altında artık e, buzlu düşünmeye başlıyorlar. Her şey karşıtlıklar için. 1888'de ne ilginç bir biçimde e, bütün büyük sözcükler kavramıyla modernlik kavramı. Sürekli parçalar oynuyor. Ama hepsi bir noktada bir de şuna, Değer. Birinci kitap çöküş değer. Dekalans karşılığı dikkatsever e, ilk kez albancısı. Ona karşılık gelen büyük adların eleştirisi. Kendisliksiz insan Yani bencil olmayan insan Kahraman Merhametli Ruh dinginliği Şehitler Katlanma Bütün yüce kavramı Karşısına Modernlik, modernlik. Değerlerin çift anlamı Ve ikisinin altına Geleceğin değil daha güçlü bir insan türü. Bu ilginç bir şey. İnsan e, sözcüğü e, ilk kez 19. yüzyılda insan anlamına gelmeye başlıyor. Daha önce insan, insan demek çünkü herkes insan Kimileri insan. insanı. Sen tarihi bile neredeyse söyleyebiliriz. E, Marx'ın Feuerbach e, tezlerinin 10. sütüde eski özdeşliğin, eski materyalizmin bakış açısı burjuva mudur? Yurttaşlar toplumdur. Sivil toplum. Yani. Yeni özdeşliğin, yani Marx'ın özdeşliğinin bakış açısıysa insan toplumu ya da toplumca insanlıktır. İlk kez orada insan insandır. O zamana kadar insan beyaz demek olabilir. Erkek demek olabilir var e, demek olabilir ama insan demek Köleler, çocuklar, e, kadınlar, e, beyaz olmayanlar, barbarlar falan, onlar insan değil. İnsan, belli bir anlamı var. Insan. Mesela işçi falan, insan değil o yani. İlk kez 1845'te insan, insan demek. ve 1850'de sosyoloji bilim olarak İnsan bilimleri denen şeye, 19. yüzyılın. İnsanın bir değer olarak bütün bilgi y alanlarının birleştiricisi, o özeyi, merkezi aynı. gelmesi. Michel Foucault bunu çok güzel gösterir. Yeni Ke başından itibaren insan nasıl insan bilimlerinin oluşumuyla birlikte bütün öbür bilimlerin de merkezi aynı. Ve e, bilginin kazı biriminin sonunda da hatta şöyle der. E, Tanrı nasıl öldüyse insan da bir gün ölecek. Yani baş değer olmaktan çıkacak. Çok iyi görmüştün. içeren Tanrı öldüğünden ne anlamda kullandı. O bütün değerlerin değeri olarak. Bir değer olarak. Tanrı olarak Tanrı değil. Değer olarak İnsan ilk kez 1845'te insan demek oluyor. Ni daha yani niçin doğumundan bir yıl sonra Nietzsche daha derbi yaşadı Marx bunu yazdı. Ee, daha 40 yıl, 43 yıl geçmiş, insan aşılması gerekmemiş. Yeni bir insan türünden bahsediyor. Niçin bunu söylerken, söylerken ciddiyim. Bayağı neyendir der falan gibi. Yeni bir insan türünden bahsediyor. Notlarında yani çok iyi anlıyorsun. Yani şeyde yani Zergislamadan bunu anlamak zor. Hep türlü türlü insanlar diye kurdu. Neşe hep böyle. Yani şöyle insan, böyle insan, böyle Onun, Onunla ilgili değilmiş. Bayağı üst insan derken, tür olarak başka bir insanı kastediyor. Helen 1885'den sonra hep öyle. Yani ayrı bir biyolojik tür. 1888 yazının ortalarında kafası açılıyor. Ve e, Eylül'de Ekeo'ya otururken e, vazgeçeceği son planı yapıyordu. yani herkes sence bundan tamamen vazgeçmeden önceki en e, yetkin planı. Yaralganın psikolojisi yanlış değerler doğruluğun ayıracı, doğru ile yanlış değerler arasındaki savaş değerler savaşı. Artık bütün meseleyi ve savaş devrim terminolojisiyle düşünüyor. Bunun içini nasıl doldurdu, başka bir şey. Şimdi neyin değer olduğunu bize hiç söyledik. Ama değerin kaynağının ne olduğuna ilişkin bir şey söyledik. Şimdiye kadar değerinde ne yarattıysa değerin kaynağı onun tam tersidir. Yani doğruluk istenci diye değerleri koymuşsanız o doğruluk istencinin tersidir. O doğruluk istenci neyi istemiyorsa işte oldu. Bu işte e, homoda Bugün hâde kura olarak sadece doğruyu yasakladılar. Ve bu e, savaş terimleriyle konuşmaya başladı zaman. Artık e, niçe e, kendisini düşmanlara karşı konumlandı. İki baş düşman var. Biri Sokrates biri İsa. Sokrates ee, gerçek, bildiğiniz şu dünyanın karşısında doğru dünyayı, hakiki dünyayı icat etti. E, İsa da, İsa'nın kendisi değil ama İsa'da kaynaklar, Hristiyanlık da bütün değer olmayan değerleri bir e, tümlü gaye de koydu ve köle aktöresinin ana örneği ne oluştu için ve iki figürü sürekli düşman bunların karşısında 1872'den itibaren koyduğu şey Diogenos Pagano ya hâlâ 1888 sonunda best bir şey kopuyor. Hem İsa, hem Dionysos, hem Deccan, hem Sokrates olmaya başladı. Ve en sonunda Papa, İmparator. En sonunda da e, bir lanetli bitiriyor. Tam 3 e, Ocak e, 1889 günü ee, bu kez gerçekten e, artık dünyayı kurtarmaya hazır. Evet, Ve, e, delilik yazısından önceki son not olarak Koly Montiler'in e, yayınladıkları "Condamno te ad vitam diaboli <gülüyor> seni. İvlişin yaşamının yaşamına mahkum ediyor. Arkasından kimi mahkum ettiğini söylüyor. Ho seni yok ederek yalanı yok ediyor. Burada e, sanat, din, e, devlet eleştirisidir. Işte, Artık uç noktaya var. Hegel'in tam tersi. Devlete karşı savaş doğrudan. Dünyayı Alman Reigel'den kurtarmak. Evet. Arada 40 yıl geçici Reigel filozofu O herhalde ayrı. Bunların hepsini çeşitli düzeylerde okuyup anlamamız mümkün birbiriyle bağlantısının ne olduğunu çok kuramayacağımız. Çok zor kuramayacağımız. Sadece bir kafasında birlikte bu kadar şeyin içinde. Parça parça çok tuhaf kılıçlar. Bunun bir tanesi bu doğruluk istençiliği tipik örneklerinden bir felsefi kavramın neyi örttüğüne ilişkin. Nasıl bir yalana dayalı olduğu için. Bu da Berkeley. Burada iki ana hedef var. Bir tanesi doğrudan Descartes. Doğrudan Descartes. E, Yöneliyor. E, ama e, asıl e, Kantçı felsefe. Evet işte. O sözünü paket. Burada da ilk ucudur. Çok açık bir şekilde. Kristof Lichtenberg'den almış. Şimdi Kant'ı Descartes'in kokitosunu biliyorsunuz. Düşünüyordum. Arkasından öy, Öyleyse varım gelsin gelmesin. Bir kere düşünüyorum. Ne demek? Ee, 1780'lerdeki bir notunda Lichtenberg e, yazıyor. Descartes kokitos diyor ama bir kere yani somunu falan geçtik yani varımını geçtik yani cogito diyemez ki <gülüyor> çünkü diyor e, cogito zaten <gülüyor> beni varsın dekartın bütün söyleyebilici düşünülüyor kogito turulabilir fakat bunu tabi alfacca yazarken e, şey örneğin e, şimşek çakıyor esbilist Oradaki S e, cinsiz horse. E, e, yani, bir şey değil o yani İngilizcedeki it gibi. Yani. Biz onu şey kökle belirsin. Biz yağmur yağıyor diyoruz. Biz de yağmur yağıyor. İngilizcede albay e, fırazcıda bir şey ettir ama ne olduğu belli olmayan bir şeydi bu yani. Yani <gülüyor> ama bir öznesi var. S belirtiydi. Dolayısıyla hala öznelidir. Nikke 1888'den tam buna gönderme yaparak ben kahraman ya diyor düşünülüyor. Eğer diyor oradaki o esalen özne olarak düşünülüyorsa onu bile söyleyemez dek Sadece düşünceler var diyelim. Ve o zaman bu düşünüyorum, düşünülüyor. Nereden çıkıyor? Dil bilgisel bir gerekli di. Hakikatin yerine koyun. Perspektifler. Bütün sorun dil bilgisel gereklilikleri doğruluklar gibi düşünülüyor. Neden böyle? Çünkü şunu varsayıyorum. Kogito. Düşünmek bir eylemdir her eğiliminde eyleyeni vardır. Bilbilgisayar özne gibi. Öyleyse düşünme eylemini yapan bir şey olması gerekiyor. Düşünen, şimdi düşünüyorum önergesinde ben oldu ya şimdi, ben var. Bu bir çıkarım bile değil. Bu bir istencin sorunu, bir doğruluk istencin sorunu. Öyle olmasını istiyor. Niye? Niye çokluk olarak ben özdesiz düşünceler olmasın? Çünkü aslında diyor, bu değil bilgisayar özde kavramından çıkan. Dili gerçek dünyanın yerine koyuyor. Yani bir felsefeci hastalığı. Bütün felsefe kavramları bu hastalıktır. Dolayısıyla hedefi dekad ver. Bütün felsefe tarih. Bütün felsefe bir dekadans için. Çünkü gerçeğin yerine başka bir şey. Çünkü doğruluk istencini er istencinin yerine koyuyorlar. Dolayısıyla doğruluğa göre e, eylem. ödeve göre eylem. Belli bir amacın doğruluğuna göre her şeyi belirleyen bir değer olarak doğruluk istenci. Oysa gerçek yaşam böyle değil. Çünkü bu doğruluk istenci dirimi bastırıyor. İstiyorum'un kendisini bastırıyor. O istenci bir belirleyici değer. Halbuki değeri istemenin kendisini koyması. Her neyse bu o da ancak güç yerleştir. Erkisten çıktı. Şimdi burada da Erk'i daha önce törenin soykütüğünde e efendi köle aktöresi diye e tartıştığı için hep sanki efendim e Hristiyanlığı işte katıl şurada hep bir köle aktörüsü tezahürü olarak e eleştirdiğiyle göre kendisi demek ki efendi aktörüsü. Ya da işte bu da Erk Erk'te üstün olan işte. Bana efendim, tam ters. Efendi aktörse erkek isteyicili dersi de çevirin. Er şey Kural koy, kurallaştıran. Çünkü herkesin, her erkin, tekin e, ya da çokluun kendi değeri koymasına engel. Dolayısıyla. Neşevi kililer kurarken kililerin iki tarafını birden Ama bu Kogito eleştirisinde çok kritikal birkaç adım. Bir, bu bir bilgisaydı. Dolayısıyla bütün felsefi kavramları hangi dilsel gerekliliğin sonucu olduğuna bakarak da çözüyor. Bu 30 yıl geçtikten sonra bir tam anlamı İki, hangi kavram hangi kavramın sonucu? Biz de örneğin töz kavramının özne kavramının kökeni oldu. düşünürüz. Niye? Tarihsel olarak Aristoteles'in işte usiye kavramı formüle etmesinden ötürü işte o orta şerde töz oluyor. Ondan sonra yeni çağ başında düşünen töz olarak düşüncenin öznesi, eylemin öznesi, özne kavramı öyle çıkıyor. Halbuki tam tersi. Dil bilgisayar özne kavramı. Aslında töz kavramı. Dolayısıyla Aristoteles'in, Hüsriye kavramının kendisinin de dil bilgisayar özne, bir yüklemin yüklenebileceği özne olmuştur. Saymalar boyunca anlayacağım. E, neden o? Onun sonucu. Dolayısıyla şöyle e, örnekleyebileceğimiz bir durum ortaya çıkıyor diyeceksiniz. Töz özde kavramının bir sonucu e, Kokito'da o bir özde kavramının doğruluk isterci yüzünden yanlış anlaşılması. Dolayısıyla bir gereğin bir gerçeklik bir hatta doğruluk hakikat olarak bir şey, çağında e, olsaydı, UNESCO oyunu yer almış olsaydı o hakikaten görüldü bu. Ken şarkıcı e, oyununda bir sahne var. işte. E, i̇ki çift odada oturuyorlar. İkisi konum, ikisi ev sahibi. Konuşurlarken kapı çalınıyor. E, işte, konuklar diyorlar ki, kapı çalınıyor bak falan, e, niye diyor ev sahibi? kapı çalındığına göre kapı ıslatörü var mı? Yok canım nereden çıkan? Yok öyle pişik şey falan. Ya, olmaz olur mu işte kapı çalındıysa çalan var mı? Gidip bak bakalım. Ha. İyi diyor peki. Gönülsünce gidiyor. Açıyor bakıyor. Kimse yok kapı. Ya bak işte. sana ne bunu diyor? Yok. He. Nereden Ne Allah Allah. Bunlar oturuyorlar. Tek ben konuştumlar kadar bir daha kapı çıkıyor. Kapı çalıyor, bak kapıda kim var falan. ya Demin baktık ya yok işte kimse falan. Çalar kendi kendine. Ya olur mu hiç Çalan vardı bu hakkında. Gene peki yani. Diyor bakıyor. Gene kimse Gördün mü? Diyor bak deneyle pekişti yani. Yok. Yani kapı çalındığında kapıyı çalan biri yoktu. Peki. Alamadım, alamadım. Biraz daha koşuyorlar. Gene kapı çalıyor. ya Yardım. Kapı çalıyor, bir baksana. Falan. Lan diyor iki defa baktık işte yokken. Yani. Birinde hadi bir defa aldık. Dur asla ama ikinci de deneyle pekişti yani. Yoktur. Olurdu da bak diyor son defa. Bakıyorum, açıyor bir itfaiyeci var. Sonra oyun <gülüyor> tamamen başka bir yerde, yere gidiyor. Soru şu, kapı çaladığında kapıyı çalan biri var mıdır? Niçin'in yani tam sorduğu soru. Bir eylemin bir eyleğine olması gerek Örneğin düşüncelerimin bir düşülede olması gerekir ve bu nereden çıkıyor? Radikal olarak çözüm nedir? Kavramsal olarak libidik korkular temel. Bu dilbilgisel bir sorun. Bunu bu çözümlemeyi yaparken için bildiğimiz analitik çerçeveye. Ya yani, otur şey analizse ya da maydayasım bu bunu, o formatına uygun şimdi. Şak basılır yani. Budur yani. Fakat bunu bambaşka bir şey için bambaşka bir şey için. Bir yandan işte Hohen, Hollenler'e savaş açan bir yandan taraftan papaya senin ziyarete geleceğim ben yani İsa olarak falan Hı. çarmıhtan indim geliyorum sadıgülü falan diye mektup yazıyorum. Yani bir yandan Erbis tence işte Bengi dönüş üst insan falan gibi böyle Tuhaf kavramları var fakat Düşünce çiftinin müthiş. Düşündüğü zaman şey Kılı kılı kenar. Çok sıkı düşün. Peki Aynı Soruyu niçin? için sorarak bitirelim. Peki niçin? Yani kendisi er yani Değerlerin hepsini yeniden değerler verilmesini Anlayabiliyoruz. Ama ertesine üst insan bengi dönüş bu kurucu kavramlarına neden gerek duruyor? Bunların psikolojisine yani kendisi deyişiyle hangi hastalığını belirtti Nietzsche öbür boyu hasta. Hep hasta. Fakat hastalığı sinir değil. Başka bir. Çünkü nöroloğa gitmiş. Ve evet. evet. o da kendini anlıyor. Nörolob bunu saatlerce müayene ettikten sonra ben siz de sizde sinir minir yok asıl sinirli olan benim deyip göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Fakat sonra sinir oldu anlaşılıyor. Çünkü paralizis programı felç olması için hakikaten sinirleri etkiliyoruz. Kaslar falan geliyor adam. Bu kurucu kavramları Niye gel? Yani biz Nietzsche'nin bu yanını e, görmek zorunda mıyız? Yoksa bütün okurucu kavramlarını işte düştün tamamını, e, erkençik kavramı, bengi duruşu, hepsini, hatta Aylaklı soyut türdeki eferlik töreleri e, tartışması da bile unuttum. Sadece 88 defterdendi bu tamamen teknik çözümleme parçaları bakarak bir Nietzsche kuramaz mıyız? Oradan kurucu kavramlar yani Nietzsche'nin eleştirisini kendisirlik odaları kurucu kavramlara gitmeden ee, bir Nietzsche Nietzsche'nin ee, bir düşünüşü nasıl yeniden kurabiliriz? <gülüyor> Öbürleri hep denemem yani. Erdiskençinin bir e, aşırı yorumu 20. yüzyıl ortasında Almanya'da çok tepe tepe kullanılıyor. Öbür yana o üst insan, üst insan meselesi şimdi özellikle işte post-jümanizm, trans -cümanizm tartışmasında çok ciddi sorun cyborglar, işte e, ak, yapay zekalar falan filan. Yani insan tür olarak değişecek. Başka bir şey yok. Çünkü teknik olarak insan yapabiliyoruz. Değil mi? Artık teknolojimiz var ya. Yani. Onu, onu birleştirdik ama kopyalayabiliyoruz. Var teknoloji Yani mükemmel değil. Yani işte kopyalar daha önce yaşlanıyor. Fala öyle sorunlar var ama giderilir. Yani, yani otomobilin geliştirilmesi gibi bir şey yani. 4K olmaz da 4.5K olur. Vallahi yani fark etmedi. Var teknolojimiz. Olgun da bilmiş. Fakat teknik niçin? Çözüm ne için? Niçinin hiç açıklaması yok. Belki biraz zöloz, biraz fukuk ama yani e, hep dediğini yapmak üzerinden okuyoruz niçin. Ne yaptığına hiç bakmadı kendisi. Onun altında çünkü başka bir şey yapıyor. Söylemiyor kitap. Yayınladıklarında söyledi ama notlarında da var. Dikkat ediyordu size. Adam arayıp persifi içeri. Kafa öyledi. Haldekleri mesela onu İngiliz deneyiciliğinin peşine takılıp yanlış yöne gitmekte. Hatta taslasıyla yanlış yöne sürüklenmek ve suçlamasının bir anlamı var. Görmüş çünkü orada düşmanı. Yani. Bir yandan da çok kıyıma yakın bir biçimde düşünen bir ama hiç bu yönler okumuyoruz. Amerikalılar da hiç okumuyorlar neredeyse. 88 defterler o bakımdan her yere getirebileceğim bir kaynak. Neyse çok uzak ve ee, evet ben emekli olay. <gülüyor> Teşekkürler.